İklim krizinin küresel bir sorun olmasından ve çözümünün de küresel olması gerektiğinden yola çıkarak hareket, dünya çapında iklim değişikliği konusunda liderleri harekete geçmeye çağıran imzaların tamamını 20 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek iklim zirvesinde teslim etmeyi planlıyor. Türkiye'den de yaz güvendi, Türkiye'de yaşayan ve iklim değişikliği konusunda endişeli olan insanların sesini bu harekete taşımak için bir kampanya başlattı. Kampanyaya Change.org Taksim İklim Krizi sayfasından ulaşabilirsiniz. Change.org'da dünya çapında açılan kampanyalarda herkes kendi ülkesinin liderlerine sesleniyor. Eylül ayındaki iklim zirvesinde bu kampanyaların imzaları bir araya getirilecek, dünya liderlerine iletilecek. Amaç dünyanın en büyük imza kampanyasını oluşturmak ve iklim değişikliği konusunda insanların çağrısını güçlü bir şekilde iletmek. Yaz Güvendi'nin kampanya metninde talepleri şöyle. Türkiye'de de iklim acil durumu ilan edin. Dünyanın tehlike eşiği olarak belirlenen 1,5 derece ısınmaması için Türkiye'de üzerine düşeni yapsın. İklim değişikliğinin ana sorumlusu olan fosil yakıtlara verilen teşvikleri kaldırın. Geleceğe yönelik tüm fosil yakıt yatırımlarını iptal edin. Fosil yakıt ve iklime zarar veren endüstriler de dahil olmak üzere ekonomiyi Adil bir şekilde dönüştürecek planlar yapmaya başlayın. Bunu yaparken doğayı merkeze alan ve tüm kadın ve erkek çalışanların haklarına saygı gösterin. Yenilenebilir enerjinin gelişmesine izin verin. Teşvikleri fosil yakıtlara değil, yenilenebilir enerjilere verin. Dünyanın ciğerlerine saygı gösterin. Ormansızlaşmayı sonlandırın. Büyük ölçekte ağaçlandırma çalışmaları yapın. Siz de bu taleplere katılıyorsanız change.org/iklimkrizi adresine girerek dünyanın en büyük imza kampanyası olması planlanan bu kampanyaya imza verebilirsiniz. change.org/iklimkrizi. Yine iklim değişikliği ile bağlantılı bir konu var. change.org/benburdurgölüyüm adresindeki kampanya Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekiyor ve yetkilileri bu konuda tedbir almaya çağırıyor. Burdur Gölü son 35 yılda alanın üçte 1'ini kaybetti. Su seviyesi yaklaşık 12 metre düştü. Kampanyayı başlatan Ben Burdur Gölüyüm hareketini Burdur Gölü'nün yaşatılması ve tekrar eski haline gelmesi için 2014 yılında bir su orucu ve göle yaz kampanyaları düzenlemiş ve büyük başarı elde etmişti. Kampanya hem Türkiye'nin dört dil yanında hem de birçok dünya ülkesinde destek bulmuş ve yankı uyandırmıştı sadece change.org üzerinde 6478 imza toplanmıştı bu kampanyada. Bu çalışmalar neticesinde 2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından Türkiye'deki sulak alanların kurtarılması için acil eylem planı içerisinde Burdur Gölü'de alınacak denmişti. Bu acil eylem planı 2017 yılında yürürlüğe girdiği halde ve Burdur Gölü günden güne kurumaya devam etti. Şu anda da plan dahilinde yapılan çalışmaların yetersizliği ve gölün kaderine terk edilmesi nedeniyle daha önce tecrübelerinden yola çıkan Ben Burdur Gölü'yüm hareketi unutulan Burdur Gölü'ne tekrar dikkat çekip halk arasında bilinç oluşturmak, gölün kurtarılmasına ilişkin kamuoyu oluşturmak ve ilgili kamu kurumlarının harekete geçmesini sağlamayı amaçlıyor. Yetkili kurum ve kuruluşlardan talepleri şöyle... Burdur Gölü Havzası Eylem Planının aygın tekrar hayata geçirilmesi ve planının uygulanması konusunda gerekli yaptırımların ve kontrollerin sağlanması, tarımsal sulamalarda Burdur Gölü'nden çekilen su kullanımının kontrol altına alınması ve çiftçilerin damlama sulama sistemine teşvik edilmesi, Burdur Gölü Havzasında açılmış su kuyularının tespitinin yapılması, su rezervi üzerinde olan çekimlerin önlenmesi. Burdur Gölü'nün kurtarılmasına ilişkin susuz tarım uygulamalarının yerelde tanıtılması, teşvik edilmesi, kapalı havza olan Burdur Gölü'ne dışarıdan gerekli olan su takviyesinin yapılması. Sizler de bu Burdur Gölü'nün kurumasından endişeleniyorsanız bu kampanyanın taiplerine katılıyorsanız change.org/benburdurgoluyum adresi üzerinden detaylı bilgi alır, imzanızı atabilirsiniz. Mendiresi ağaçlandırıyoruz kampanyasından bir haber var. İzmir'de Ağustos ayında meydana gelen yangının ardından Change.org Taksim Menderes'i ağaçlandırıyoruz adresi üzerinden kampanyaya bugüne dek 127.000 kişi destek verdi. Bu kampanyayı yürüten İzmir Hava Durumu ekibi imza verenleri düzenli olarak konuyla ilgili bilgilendirmeye davet ediyor. Son olarak 30 Ağustos günü Efem Çukuru yangınında yerinde incelemeler yapan ekip orada Tunç Soyer'in eşi Neptün ile görüşmeler yaptı. Kampanyadan bahsetti. Neptün Soyer bu konuda zamana ihtiyaç olduğunu ve burada da kampanyaya imza veren kitlenin çok önemli olduğunu kendilerine iletti. İzmir Hava Durumu ekibi zamanı gelince Tunç Soyer'den aldıkları bilgilerle yapılacak aşamaları imza atanlara tek tek iletecekler. Change.org Taksim a şandırıyoruz adresinden sizler de imza verebilirsiniz. Evet, Bernoulli Uygaröz ismi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar, sizlere iklim krizi konusunda dünya liderlerinin ciddi adımlar atmaya başladığı, kuraklık ve ormansızlaşma tehdidinden uzak bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diyoruz. Yine Pazartesi günü buluşmak üzere. Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri.